سحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لأنبي وحن نقدة من جساني قولي وقولي ونفمد أنبي إلى الله إن الله بصير بالعباد ونفمد أنبي إليك إنك بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل اختلف الملوان وتعرف بلصران وكرر الجديدان استقبل الفرقدان وبلغ بغروحه وارواح أحد بيته من تحية والسلام وارحم وظائف وصلم عليه وعليه كثيرا كثيرا لا حسن القرار اغفر لنا يا رحمة والكفر لنا يا رجل أنا. بسم الله الرحمن الرحيم انا الله على الذين اتقوا والذين هم محتقين. صدق الله العظيم وبلعنا رسولهم نبيه الهاشرين الكريم يا الهالالمين انايتم بزملة برابر إلا. Bizleri tenfikatı sübhaniyene yar ile, Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Bizleri etem-i bizleri muvaffak eyle. Dünya cazibesine kapılıp rızayı şerifini kaybetmez zilletinden, erişaniyetinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kur'an'a hadim eyle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 camiye gelişin manasını, çıkışın manasını, eve dönüşün manasını ve bugünü akşama kadar şuurlu geçirmenin manasını idrak etmiş olacak Kurban bayramında meslumdur. Evden çıktıktan sonra camiye gelirken açıktan açığa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd demek.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 Gerçek Müslümanlık ufkuna hidayet eylesin de ilah eylesin. Belki benim durumumda, benim sukut ettiğim yerde olmasanız bile sizler de benim derdim ile malus sunuz. Sokaklarda gezen dertler, hastalıklar, belalar, musibetler, taunlar ve bunlar hep bizden dökülme şeylerdir. Müminin içinde yaşadığı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 Mukaddes bildikleri bir dava uğrunda mallarını ederler Sonra hayatlarını uğurda ifna ederler, ibla ederler. Sonra canlarını icab ederse feda ederler. Büyük dava bu iyi inanmış insanları, büyük insanları kendine kurban olarak çeker. Ve bunlar uğurda ve bu olurlar. Her birisi bir vadide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 yine bir Senegallı veyahut da Sudanlı'nın durumu olarak şefaatinde tasvir eder. Onun tasviri de gayet latiftir. Manzum olan o şeyi olduğu gibi arz etmeyeceğim de, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundayken, sessiz, samit bir infal içinde içinden gelenleri yutmaya çalışarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda dururken, Birden bire bir ses havayı yırtı verdi. Ya Resulallah işte ben geldim diyordu. Demir parmaklıklara yapışmış bir sülük gibi. Bir daha dünya yansa onu koparamazdı. Senin adını duyduktan sonra aşkınla yanarak sana geldim diyordu. Çöllere sormasını, yıldızlara sormasını ve yürekleme söylüyordu. Sor ki bu gözler ulku gördüler mi?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 Nâşi orada kalmış, ruhu çoktan bu uçmuştu." diyor. Bense yanındaki hava yırtan yine bir siyahi eteklerini açmış, resul Ekrem'in huzurunda şöyle yalvarıyordu. İnsan Mevla'ya el kaldırırken, yalvarırken, yakarırken ellerini alabildiğini açar, gelen yümlü ve bereketi alır, tepeden tırnağa vücuduna sürer. Bir tepe üzdür bu mübarek olacağına inanmanın ifadesidir. Ben yanımdaki insan ellerini değil de eteklerini açmış Resul-i Ekrem'in huzurunda yalvarırken gördüm. Kendine hals edasıyla çok uzak yerlerden geldim ya Resulallah diyordu. Katlanmadığım şeyde kalmadı diyordu. Günlerden beri burada huzuruna geldim ve gittim. Ne sözünü duydum, ne sesini işittim, ne de cemalini müşahedettim. Ve birkaç gün sonra da belki bugün diyordu, aradan yedi sene geçtiği için unuttum. Allah'ın huzuruna gideceğim, Kabe'yi sevap ederken ona teveccüh edeceğim, bana Allah ne ile geldin diyecek, sen söyle ya Resulallah ne diyeyim ben diyordu. Bu bana öyle dokunmuştu ki ayaklarımın bağı çözüldü. Herkes Mevla'nın huzuruna gelirken, Allah'a el açarken, etek açarken, Mahkeme-i Kübra'da huzuruna geleceğiz. Ne diyelim Allah'ım? Hayatı israf ettiğimiz hususta, bedeni ifna ettiğimiz hususta, malımızı ibla ettiğimiz hususta, bize sorular tercih ettiğin zaman ne diyelim Allah'ım? Resul-i Ekrem'in şefaatiyle ancak cennete girmeyi aradığımız, özlediğimiz, adım adım Mahkeme-i onu kovalayıp durduğumuz o hengamda, Resul-i Ekrem bana nasıl geldiniz?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 Cenab-ı Hak bize kalp selameti ve sıhhati ihsan eylesin. Peygamberimizin diliyle, ''İzâ saluh et el cesedû kulluh ve izâ fesedet fesedel cesedû kulluh'' buyurdu, ''O sağlam olursa bütün beden sağlam olur, o bozulursa bütün beden bozulur, fesada uğrar'' dedi, kalbimizi ıslah eylesin, selameti ruh temasına bizleri ile buyursun,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 Evlatın aşağıdan yukarıya tereddüt geçiren babanın kendini kesmeye bir türlü cesaret edemeyen babanın bıçağı bir türlü kıtsağını indiremeyen babanın yüzünü ters tarafa çeviren babanın vazifesini gönülden gele gele yapması için ifal maçmer seçidur inşallah sabirin dediğini duyacak babacın.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 Allah'ın sana emrettiği şeyi tereddüt geçirmeden yap. Bugün bir kısım fedakarlıklara katlanan Halilur Rahman'ın köyünde, Ebtahi Nebi'nin vadisinde Halilur Rahman'ın sesini duyacaktır. İsmail aleyhisselamın sesini duyacaktır ve Resul Ekrem aleyhisselatü vesselamın sesini duyacaktır. Nasıl mümin fedakarlıkta bulunmaz ki, kurban bayramı, utriye fedakarlık bayramı.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 haçta, veda yaptığı haçta ve haçların da vedasında, vedaların da haçında, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ Kum د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ Aleikum <gülüyor> نِعْمَةِ ayeti kerimesi nasil olunca, işin nereye vardığını çoktan anlamıştı. Kendisine gel dendiğini fark etmişti. Ara'dan bir miktar geçtikten sonra idaca enasullahi vel faç, suresi nasil oluvermişti.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 Hesabı kendisini mahkûp etmeyecekti. Mahşer onun için açılacaktı. Eğer mahşere bir kurdele kesme meselesi bahis ise o kurdelayı Resul ü Ekrem Vesselam kesecek, beşer arkasından girecekti. Nebiler onun şefaati altında sayaban olarak haşrolacak ve saadete ereceklerdi. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu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 o kadar küçük bir şeydir ki, mevizeye başlarken size arz ettiğim, yanında ırmakların çağladığı bir sultana veya o kabil sultanların hediyeleri yanı başında bir tezki su takdim etmekten ibaret kalacak. Uhud'a çıkmadan Rasul Ekrem Vesselam bir rüya görmüşlerdir. Nebinin rüyası nübüvvetinin mütemmimatındandır. O kendi ifadesiyle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 Ve bir kısım, sığırların boğazlandığını da aynı rüyada görmüşlerdi. Bunun tabiri sorulunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kılıcının ağzından kopan parçanın yakınlarından birinin şehadetidir diye tefsir buyurmuşlardı. Ortada daha kimin şehit olacağı belli değil. Zırhı Medine'de müdafaa harbi yapma şeklinde tevil etmişler. Muazzama sırlar asabından bir kısım kimselerin o gün şehit edileceği manasına geldiğini ifade buyurmuşlar. Ama küfre ve küfrana karşı kafir ve ehli karşı kükremiş, Allah'ın adını bayraklaştırmış, omuzunu almış o sadık Allah biz dine fedakar cemaat Medine'nin içinde durup kadınlar gibi müdafaa harbi yapmayı nefislerine yediremiyorlar. Ağır geliyordu onlara. Vaka, küçük çapsı emre imtihatsizlik vardı ama o büyük fedakarlıktan dolayı Allah onları affetmişti, kusuruna bakmamıştı. Uhud meydanında, o meydandaki fedakarlıklar tablo tablo Resul-ü Ekrem'in Mele-i sakinlerinin nazarına art edilirken, Resul-ü Ekrem'de manzaralar müşahede ediyor. Yanından birisi geçiyordu, süratle geçiyordu. Nereye gidiyorsun diyordu. ''Bakari bu olmaya ya Resulallah diyordu. Rüyanda gördün dedin ya. Bugün asabından bir kısım kimseler bu altanacak. Sonra kanatlanıp âlâ-i insaniyete uçacaklar. Büyük dava uğrunda Allah'ın marifeti davatı bu büyük davanın bayraklaşması uğrunda ''Bakari bu olmaya gidiyorum. Resul Ekrem'in onunla da sözü daha tamam olmadan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 Hazreti Hamza karakterinin bozukluğundan o hale gelmemişti. Hazreti Ali'nin zifafında kurban keseceği veya kullanacağı develerini tiri tiri çiğerlerini çıkarmış, meze yapmış, alüftesinin yanında onları kıyma yapmış şeyi vermişti. Hazreti Hamza'nın boyu bosu idi. Resul-ü bundan dolayı kendisini tevbihe geldiği zaman, Tepeden tırnağa bir süzmüş, bir yukarıdan bir de aşağıdan bakmış, sen Abdülmuttalib'in kölesisin Hz. Ali'ye de aynı şeyi demişti. Babasının kölesi olduğunu söylemişti, kölesinin evlatı olduğunu söylemişti. Resul-i Ekrem işin karışık olduğunu anlayınca, su yanını aktırmaması için geriye dönmüş, içeriye gizli gibi dışarıya çıkmış, saadet hanesine teşkif etmişti. İşte oradan aldığı Hazreti Hamdayı Evci Kemal'e çıkarıverdi. <gülüyor> Nutku tutulmuş bir insan olmuştu. Hakk'a gönül vermiş bir insan olmuştu. Sessiz soluğu yoktu. Uhud'da da cihan tesendane bir mücadele verecekti. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda bunu yapıyordu. O kadar ki resul Ekrem'in elinde bir kılıç olmuştu, misal aleminde. O altından kopan bir şey olmuştu, misal aleminde. O yıkılıp yere düşerken, Cibril Allah Resulunu tetkin ve kalbini itminan vermek maksadıyla, ''Ey Allah'ın Resulü bütün göklerde Hamza Allah'ın aslanı diye yazılı.'' diyordu, tebrik ediyordu, tepkil diyordu. Allah yolunda katlanılan hiçbir fedakarlık boşa gitmeyecektir. O bir yerde yok oluyordu. Dünya cihetiyle yok olduğu yerde ahiret de var olma başlıyordu. Dünyanın suri tatlılığı, zevki ziyneti, debdebesi, ihtişamı cihetiyle, kalbi hayatında yok veriyordu. Fakat Allah'a ait cihetiyle, melekut alemi itibariyle, ruhuyla, manasıyla yeniden bir varlığın eşinden içeriye adımını atıyordu. Vahşinin gelici ve öldürücü mızrağı,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 Allah'a imanlaydı. O gün ona bir çefen bulunamamıştı, bir şehit yıkanma lüzumu duyulmamıştı. Ama Resul-i Ekrem vesselam gözünün bir damla yaşını cennetin bütün ırmaklarına değişmeyeceğim Resul-i Ekrem vesselam onun vücudunu gözyaşlarıyla yıkayıvermişti. Ölen ölüyor fedakarlık yapıyordu.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 Ve orada mal mülk sarfında bulunup oralara kadar giden, aylarca yol kat ettikten sonra bir avuç toprağı cihana beden olan Resul Ekremi içinde saklayan mübarek topraklara ayağını basan hacı gittiği zaman maziye nazarını dikiyor, bunları görüyor, kulağını veriyor bunları duyuyor, his kesiliyor bunlarla dolup taşıyor. Elektriklenmiş tel gibidir orada herkes tokun zaman ağlayı verir, kendisini salı verir. Gönüller Allah'a karşı o kadar huşyar ve uyanıktır. Küçük bir şey, küçük bir hadise, dikkate dokunan küçük bir mesele onların gözyaşlarını çağlayanlar haline getirir. Şu dakikada hacim durumuna göre onlar binada bulunuyorlar. Evini, barkını terk etmiş bu insanlar mahşeri sembolize eder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 senin yolunda yapılan bir zerre amel bazen batmanlarla amel emreçah olur. Küçük bir şeyi halifane sana takdim edebilirsek, hacca gitmiş insanlar kadar senin rahmet hazinelerinden ümit ediyoruz ki bir de rahmet verirsin. Bunu onun rahmetinden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi ümidimizde haybet ve husrana tevk etmesin, mahkum etmesin. Anlayışımız... Ümitimiz, teveccühümüz bu manaya bağlıdır. Bizi yolunda kaim ve daim eylesin. Bir saat içinde bayramın nasıl bir fedakarlık günü olduğunu takdir edersiniz, size anlatma imkan yoktur. Yer yer misallerle ışık tutup meseleyi tavsiyeye çalıştıysem de,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 Yarım yamalak Mevla'yı mütalime karşı kulluk yaptıysam da, nefsime bağlı taraflarım, şeytanıma bağlı taraflarım, ona bağlı olan taraflarıma daima galibe çaldığı ve ağır bastı. Beş vakit namazda istifa ettim. Onu da şuurlu eda ettiysem, ettiysem ne mutlu bana! Bir Ramazan orucu, tuttunsa arasında üç beş günlük oruç,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 yozlaştığı bodurlaştırdı, Allah'ı unutturduğu, mescidin, mabedin yolunu unutturduğu, fani, zail şeylere gönül verdiği benim gibi dertli mesle ibret olsun diye arz ediyorum. Her an, her dakika, her lafta kendini bize hatırlatan, halbuki ayda, yılda bir kendisini hatırladığımız,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 Nefsim gibi ders olsun diye hatırlatıyorum, ibret olsun diye hatırlatıyorum, göğü yere bağlayan, dünyayı kubaya bağlayan, bizi çekip kendisine doğru götüren ve o çekerken önünü alamadığımız, ölümle bizi ifna eden, itlaf eden Allah'a karşı kendisine teveccühden başka çare olmadığı için ona teveccüh ederiz diye hatırlatıyorum.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 Adalet bir heybenin her iki tarafında bulunan muadil, muadene ve muadeneleli iki şeyin adıdır. Siz gelmeden Mevla'ya ne verdiniz ki geldikten sonra adalet yapmadığını iddia ediyor, ediyor da nankörlükte bulunuyorsunuz. Yokluk aleminde Mevla'ya bir şeyler takdim etmiş insan parmak kaldırdınız. Ben şunu verdim ve karşısında şunu bekliyorum. Halbuki o sizi cemaat durumunda bırakmadı.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 Yüzü kara, mazun mahzun camiden çıkarmasın. mağfiret buyursun, kerem-i lütfuna mazhar eylesin. Mü'min bu muhasebeyle Mevla'nın huzuruna gelecek. Hesabı görüleceği gün gelmeden hesabını görecek. Mutu kable ente mutu hakikatine aynı olacak. Ölmeden evvel ölecek ölüp yıkanıyor muamelesi görüyor gibi bir şuur, bir anlayış içinde bulunacak. وَقْتُلُوا <gülüyor> اَنْفُزَكُمْ hitabına kulak verecek. Nefislerinizi dünya cihetiyle öldürünüz. Nefis ve emaniyet cihetiyle itlaf ve ifna ediniz. Ahiret ve Allah'a iman cihetiyle hayata kavuşasınız. فَتَابَ اللّٰهُ müjdesini beşaretini duyunuz.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 Hicretten dahi altı sene sonrasına kadar resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasmı azamı baş düşmanıydı. Mekke'de resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde olmuştu. Zayıf Müslümanlar Mekke'de yaşama imkanını kaybedince Habeşistan'a hicret etmişler. Bu defa Müslümanları orada rahatsız etmek için oraya gitmiştir. Habeş hükümdarı Necashi iddial etmeye çalışmıştır. Fakat uyanık yani Habeş hükümdarı Resul Ekrem'in kendisine gönderdiği name Cafer bin Ebi Talip'ten dinlediği şeyler karşısında Müslüman olmuş ve şu sözlerle Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a bir atta bulunduğunu ifade etmiştir. Ya Resulallah senin gönderdiğin başta amcanın oğlu Cafer bin Ebi Talip onlara ikram ihsanda bulundum. Benim durumum şundan ibarettir. Eğer karman edersen yanına gelirim.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 Emr As, orada da havayı bulandırmak istemişti. Müminler Medine-i Münevvere'ye hicret edince, bedirler müminlerin karşısına çıkmıştı. Uhud'da müminlerin karşısına çıkmıştı. Hendek'te müminlerin karşısına çıkmıştı. Nihayet hallü fast eden büyük anlaşma Hüdeybi'ye olunca, durmuş, düşünmüş, karara varmış, Medine-i gidip Resul-i Ekrem'e etmeye karar vermişti. Sonra Müslüman olmuş, büyük seferlere ve adı karışmış, adı bayraklaşmış, imanda çok ileri durumları ihraz etmiş, Allah Resulü'nün halifelerinin devrini de idrak etmiş ve sonra bir gün Ecelde gelip onu idrak etmişti. Vefat ederken ciddi ıstırap duyuyordu. Oğlu bize anlatıyor, meşhur yedi Abdullah'tan Abdullah İbn Amr İbn As bize anlatıyor. Babam ciddi kalaklar içindeydi. Yanına sokuldum dedim ki baba. Vefat eden insanların ıstıraplarından ötürü onları küñüyordun. Halbuki görüyorum sen herkesten daha fazla ciddi bir ıstırap içindesin. Ölümden korkuyor musun? Allah'ın huzuruna çıkmadan korkuyor musun? Kim bilir belki daha neler dedi neler. Mesela Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın huzuruna çıkacaksın. Ne diyen diş ediyorsun? Diyor ki ben bu kabil teselliler veya halini istifharla kendisine yaklaşınca o hicabından yüzünü öbür tarafa çevirdi. Hıçkırık hıçkıra ağlıyordum. Sanki Afrika'yı baştan aşağıya fethetmiş o büyük insan değildi. Sanki orduları dize getirmiş, Roma İmparatorluğunu tedirgin etmiş o büyük komandan değildi. Sanki siyasi dehasıyla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 O devirde ölseydim Ganya'ya gidecektim, o devirde ölseydim çepeçevre gazab-ı ilahi beni saracak ve itkaf edecek İkinci bir devir geldi bana, Allah lütfet. Halit'le Mekke'den çıktık, Medine'ye azmira ettik. Sarı Molla'nın dediği gibi gidiyorduk ama uça uça, kuş gibi kavuşacağımız anı intidar ediyorduk. Medine'ye barış cidden tatlıdır.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 Çek semt-i kuhi yâre, zira yer kalmadı karâre. Ey saruban müşfik sen olmadın mı âşir, ahesse revlik etme, rahmeyleyip kuzar ediyordu. Veda, Amr ibn As'ın, Halid bin Velid'in edasıydı. Medine'ye hicret ettik, kervan bizi götürdü, gittik kervancı başını bulduk, gittik çobanımıza erdik gitti ki dünyayı Gülistan'a çeviren Nebiler, Nebisi'nin huzuruna ulaştık. Beşaşetle bizi karşıladı. Sanki hiç kötülük yapmamışız. Sanki hiç onu ağlatmamışız. Sanki eshabına kıymamışız gibi bizi karşıladı. O af için gelmişti. O merhametin kristalleşmiş şekliydi. Ona Allah Kur'an'da وَمَا أَرْسَلْنَاكَ rahmeten رَحْمَةً alemin Demişti. Seni alemlere ben ancak rahmet için gönderdim demişti. O dolu dolu veya katıra katıra yağmur oluyor yağıyor yer anayı ıslatıyor ve yem yeşil zümrüt gibi çemenzar meydana getiriyor. O devir saadetli devir. Allah Resulü önümüzdeydi. İşte burkuntu yoktu. Cepheden cepheye koşuyorduk. O alkışlıyordu. Mevlananın rızasına amasar idik. Ah keşke o gün ölseydim. O gün ölseydim de bu günü görmeseydim resul Ekrem cenaze namazımı kılsaydı, resul Ekrem üzerimi ağlasaydı, ben de sahaf temiz ashab olarak ruhumu Allah'a teslim etmiş olsaydım. Ama o günü çoktan kaybettim. Resul-i Ekrem gittikten sonra olup biten işlerin isabetli olup olmamasını, müracaat edip de ondan öğrenme imkanlarını kaybettik. Dünya işlerine girdik, siyasi hadiselere karıştık.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 Mevlaya bir işi tümleyeyle de niyaz edelim. Camiye gelmiş bizleri buradan boş çıkarmasın. Kalbi ve ruhi hayatımızı mamur ve faydar eylesin. Subhan Rabbi Rabbi Al Azze ama yetsifun. Wa Salamun Ala Mursalin. Walhamdulillahi Rabbi Alameen. Amin. Aud bil Allahi min Shaitan Arjim. Inshallah الرحمن الرحيم. Rabbi Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الطالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحذ. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال جلال والإكرام. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يازال جلال والإكرام. يا حيا حي قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Allahü la ilahe illa hu el hayal qayyum. Ferdun hayyun qayyumun hakemun adnun quddus. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Kama sallit ala İbrahim ve ala al İbrahim fil alameine rabbana inneke hamidun megeed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed adad khalqik ve rıda nefsik. وَزِنَةَ عَرْشِكْ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكْ مَادَامَ مُلْكِ اللّٰهِ تَعَالَى يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَيَا اَكْرَمَ الْاكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ Senin mübarek Kur'an-ı Mucizü'l beyanınla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarda tavsiye buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle duaya başlıyorum ya Rabbi. Mübarek ismi Azam'ınla duaya başlıyorum ya Rabbi.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 Eekremel ekremmin veya Erhamerrahhimmin nefsimiz namına irikaap ettiğimiz şeylerin derdini yarasını içimizde duyuyoruz. Ailenin yarasını içimizde duyuyoruz. Her an kandıran halinde gelişen cemiyetin yarasının içimizde hasıl ettiği sırabı duyuyoruz. Bütün bu dertlerin karşısına dikilip kollarımızı açıp artık burada durur duracaksınız diyemiyoruz.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 senin lütuna dayanarak senden yalvarıyoruz, senden istirham ediyoruz. Bizlerin ibadeti ü de da ile ya Rabbi. Ya alemin 2-3 asırdan beri esen vadi ı vadi hazan bize dökülmedik yaprak bırakmadı, kurumadık ağaç bırakmadı. Kurutmadık yeşil bırakmadı yarabbi, neslimizi perişan etti, mescidin mabedin yolunu unutturdu, yalan yanlış bozuk doktrinler arkasından koşturdu, senin dinini kitabını anlamaz hale getirdi bu fırtınalardan bizleri helal ya Rabbi! Şeytanın ve ihsas ettiği, beşerin karyasından ve kafasından çıkan dalalet cereyanlarından, dalalet doktrinlerinden, sapıklıklardan neslimizi helal ya Rabbi! Kur'an-ı beyanla kalplerimizi mamur eyle ya Rabbi! Dokuz asır tevhidine dinine, imanına hizmet eden bu aziz milleti sen faydar eyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin sen Habibi Edeb'ine bu millet size ilişmezse onlara ilişmeyin dediniz. Senin saadet asrında, senin raşit halifelerin, senin reşit halifelerin bu millete ilişmediler, dokunmadılar ve sonra birkaç asır sonra sen imana ve Kur'an'a hizmeti bu millete verdi ya Rabbi.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 Memleket, millet, hükümet, asayiş her an tehdit ediliyor. Dıştan susan fena fikirler karşısında milletin milli yapısı, milli bütünlüğü, dini imanı bir kısım tehlikelere maruz duruma geliyor. Sen bizi bütün bu mahalikten masum ve mahfuz eyle ya Rabbi! Kur'an'ı anlamaya muvaffak eyle ya Rabbi! Azametini idraka muvaffak eyle ya Rabbi! Üluhiyetin karşısında bel kırıp boyun bükmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi! Ya ilahe l ne halimi ne de başkalarının halini münacat mahiyetinde sana takdim edecek bile sahip değilim ya Rabbi. Esasen senin huzuruna gelmeyen bir insan, neler kaybettiğini bilemeyen insandır. Senin huzurunda bel kırıp boyun bükmeyen,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 Bize lütfettiğin anlayışla ancak meseleleri kavrarız. Sen büyük mesele olan sana irfanı bizleri kavramaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Bize sadakat ihsan eyle ya Rabbi. Fedakarlık ihsan eyle ya Rabbi. Feragat ihsan ya Rabbi. Bayramı bayramın manasına uygun olarak ifaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ve yolunu sapıtmış, tarih müstakimden çıkmış, sana isyan etmiş, başkaldırmış, Kur'an'ı okumamaya, anlamamaya, azmetmiş ne kadar asi, tâhi, kimseler varsa sen ıslah ve hidayet eyle ya Rabbi! Ya Rabbi ben ki insanların en mücrimi, bununla beraber ben ki onların hidayetini biliyorum. Habibi edibin ki ümmeti Muhammed'in derdiyle kalbi detli, perişan ve parça parçadır. O kalp hürmetine sen nesimizi ıslah eyle ya Rabbi!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 Bugün bütün dünyanın şarkı ve garbuz Alep içindeyse, küfür ve küfran içindeyse, bu bizim vazife yapmayışımızdandır. Sen bize vazife aşkı ihsan yarabbi, ya Rabbi. Ya ilah alemin, kırkına merdiven koymuş bir insan olarak, hayattan daha ziyade ahirete müteveccüh bir insan olarak,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 Sen çok şeyler ihsan eyle yarabbi, rahmeten lil alemin dediğin, Kur'an'da şerefi beni insan olarak vasfettiğin, Hz. Muhammed'ine bizleri bağışla yarabbi. Ashab-ı Resulullah'a bağışla bizleri yarabbi. Mekke'ne, Medine'ne bağışla bizleri yarabbi. Kur'an'a bağışla bizleri yarabbi. Her şeyini kaybetmiş, iflas etmiş, binlerce yara ve bere içinde giyotine giden bir insan edasıyla söylüyorum idam edilmeye giden bir insan edasıyla söylüyorum. Eğer bu kadar insanlar, biz insanlar, fani insanlar karşısında yan var eli onların kalpleri gevşer, onların içinde merhamet hissi belirmeye başlar. Halbuki sen Rahiminsin. Ümit ediyor ve bekliyoruz, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Yolunda ve tahsilde bizleri kaim ve daim eyle ya Rabbi. اللهم ya daima Fıtlı al al-Bariye, ya Başta el Yedini bil Atiye, ya Sahib al Mawahebi Ciniye, ya Gafil al Günub ve al Hatiye, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ Arsaltıv rıhmete lil alamin, v sallı v sallı mala tijidna Muhammedin sallallahu taala ali v sallam, v ala alihi Amin.